Müminim diyen insan hiç namazdan kaçar mı görmüşken bunca ihsan küfre kafa açar mı La ilahe illallah La ilahe illallah Terkita aceyle. Yalan gıybet söyleyen Şeytanı dost belleyen İman ile göçer mi? La ilahe illallah La ilahe illallah İkrarında durmayan Nefse dizgin vurmayan Hakra şöyle uymayan Hiç Kevser'den içer mi? La ilahe illallah La ilahe illallah Namaz kılmadan Hak rızasın bulmadan Kamil mü'min olmadan Mevla rahmet saçar mı? La İlahe İll'Allah La İlahe İll'Allah İmanı tacedenler zikri hacedenler, Her gün mirac edenler Ağyar La uçar mı La İlahe illallah. La ilahe illa Allah, aşk arif olanla, kıl namaza izanla, mahrum kalan nirfanla hayırı şerri secermi. La ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah.